Ne oğut bilsin Allah'im ne şeytanı ve nesda'inu hu ve nesda'firo <know> ve ne oğut bilsin şurur enfusina ve msiyat a malına. Men yehdi Allahu falamuzilllehu ve men yudle falahadiyle. Ve işhedu inna ilahih illallah wahtahu la sharikila <Shamack> ve <mine> işhedu inna muhammadan abduhu ve rasuluh. Ma baat. Fina istaqar hadis kitab Allah ve khair ve ve şerrü'l umuri ve kullu muttasetin bidâ'a ve kullu bidâ'atin zalâle ve kullu nâr Tefsir dersinde Tevbe Suresi'nin 20. ayetinde kalmıştık. Allah azze ve celle mealen şöyle buyuruyor. İman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katında büyük dereceleri vardır. İşte kurtuluşa ve mutluluğa erenler bunlardır. Allah Azze ve Celle bundan önceki ayetlerde Kabe'nin hizmetkarlığı, hacılara hizmet etme gibi gerekçeleri, sevap kazandıran gerekçeleri öne süren kimselere cevap olarak bunların derecesinin, yani iman edip Allah yolunda hicret eden, cihad eden, malarla, canlarla cihad edenlerin derecelerinin büyük olduğunu söylüyor. es dedi ki, Ayetin sonunda geçen ve ulaike humul faizun ifadesi, onlar kalıcı nimetler içindedirler demektir. 21. ayet, Rableri onları katından bir rahmet, hoşnutluk yani rıza, içlerinde tükenmez ve kalıcı nimetler bulunan cennetleriyle müjdeler. Ebu Hureyr radıyallahu anh, Nebi aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Kim cennete girerse sıkıntısız olarak nimetlenir, elbiseleri eskimez ve gençliği tükenmez. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'a'dan Cennetlikler cennete girdiği zaman Allah subhanehu ve teala size bundan üstününü vereyim mi der. Onlar Rabbimiz bundan üstün olan nedir derler. Allah teala hoşnutluğumdur, rızamdır buyurur. Bunu taberi sahibi isnatlar rivayet etmiştir. 22. Ayet Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Şüphesiz Allah büyük mükafat katında olandır. İbn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki Allah Teala hayırla verdiği karşılığın cennetikler için kalıcı ve kesintisiz olduğunu bu ayette haber veriyor. 23. Ayet Ey iman edenler eğer imana karşı küfrü seviyor tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler yakın dostlar edinmeyin. Sizden kim onları vela edinirse, işte bunlar zalimlerin ta Yine bu ayette, e, burada küfrü tercih etmekle kast edilen müşriklerin diyarından hicret etmemektir. Onlara cevap olarak gelmiştir bu ayet. Mücahit dedi ki, Müslümanların hicret etmeleri emredilince, Abbas bin Abdülmuttalip, ben burada hacılara su dağıtıyorum dedi. Abdüddaroğullarının kardeşlerinden Talha da ben de Kabe'nin hizmetlerini görüyorum. Bunun için biz hicret etmeyeceğiz dedi. Bunun üzerine bu ayet nazlı oldu. Benzer manada rivayetler geçtiğimiz haftada aktarılmıştı. Bunu bir isnatla Mücahit tefsirinde İbn-i Hatim yine tefsirinde rivayet ediyorlar. Ayşe radiyallahu da Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Bir kimse bir topluluğu severse mutlaka kıyamet günde onlarla beraber gelir. Bunu Ebu Yâla Müsnedinde, Tâhâ-ı şerh Ahmet Müsnedinde, Beyha-i Kişu İman'da sahip-i isnatla rivayet etmişlerdir. Şeyh Erban Silse Tüseyha'da sayı olduğunu belirtiyor. Bir kimse bir topluluğu, bir kavmi severse e, mutlaka kıyamet günü onlarla beraber gelir. Yani dünyada e, daha başkalarıyla beraber bile olsa e, bu sevdiği kimselerle beraber gelir. Yani Müslümanlara da bir uyarıdır bu. Eğer sünnet ehli, bidat ehlini severse veya Müslüman şirk ehlini, küfür ehlini severse onlarla beraber gelir. Ebu Hürer'e radıyallahu anh'den Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kişi dostunun, yakın dostunun dini üzeredir. Her biriniz kiminle dostluk ettiğine baksın. Bunu Ahmet bin Anbel, Ebu Davud, Tirmizi Hakim, Hasan bir Sinat'ta rivayet etmişlerdir. Burada bu hadiste halil ifadesi geçer. Yani yakın dost, sırdaş edinilen yakın dost demektir halil. Bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin yukarıda ayette geçen veli edinme kavramına dahildir. Çünkü veli edinmek herhangi bir kimseyi kendi üzerinde söz sahibi kılmaktır. Yani onun sözü dinlenilir bir makamda olmasıdır. Yani bir kimse bir kimseyi bu şekilde söz sahibi kılarsa onu veli edinmiş olur. Yöneticilere bu yüzden e, ve, veli denilir. Yani e, velayet sahibi kimseler denilir. Yönetim sahibi, yetki sahibi kimseler denilir. Allah Azze ve Celle'nin ayette bahsettiği yetevella e, onlara velayet vermektir. Onlara Müslümanlar üzerinde yetki vermektir. Aleyküm selam ve 24. ayet 23. ayete bağlantılı olarak geliyor. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden meskenler, sizlere Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevimliyse o halde Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun. Allah fasılar topluluğunu hidayete erdirmez. Mücahit dedi ki, Allah'ın emrinden kasıt, hicret emrinden sonra gerçekleşecek fetihtir. Bütün bunlar Mekke'nin fethinden önce gerçekleşmiştir. Abdullah bin Hişam'dan gelen de bir defasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik diyor. Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh elinden tutmuş olan Nebi aleyhisselatü vesselama, Ey Allah'ın Resulü, vallahi seni kendim hariç, yani nefsim hariç her şeyden fazla seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kişi beni kendi nefsinden dahi daha fazla sevmedikçe iman etmiş olmaz buyurdu. Bunun üzerine Ömer radıyallahu an, Vallahi şimdi senin nefsimden de daha fazla seviyorum dedi. Nebi aleyhissalatü vesselam, Şimdi oldu ey Ömer buyurdu. Bunu Bukhari ve Ahmet bin Hanbel rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyri radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Nefsim elinde olana yemin ederim ki biriniz beni ana babasından ve evladından daha fazla sevmedikçe iman etmiş olmaz. Bu da Bukhari'nin rivayetidir i̇bn Ömer radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Eğne usulü yani peşin ucuza alarak aynı kişiye vadeli olarak daha pahalı satmak suretiyle alışveriş yaptığınız, sığırların kuyruklarından tunup ziraate razı olduğunuz ve cihadı terk ettiğiniz zaman Allah üzerinize bir zillet musallat eder de tekrar dininize dönünceye kadar onu sizden kaldırmaz. Bunu Ebu Davud ve Ahmet bin Anbel sahip isnatla rivayet etmişlerdir. Evet. Bu ayette Allah Azze ve Celle açıkça bildiriyor ki, kişi demek ki iman ettiği zaman, dolayısıyla imanının gereği olarak hicret ettiği zaman, müşrikleri terk ettiği zaman, çünkü Yezid bin Abdullah bin Eşşehir radıyallahu anh'ten gelen rivayette, diyor ki biz bir mecliste oturuyorduk, üstü başı dağınık bir bedevi geldi, bunun elinde deriden, bir mektup vardı. Yani bir deri parçasına yazılmış bir mektup vardı. O nedir dedik? Dedi ki bunu Allah Resulü aleyhissalatü ve selam benim için yazdı. O deride şunlar yazıyordu diyor. işte Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Züheyr bin Ukayş oğullarına. Ukil kabilelerinden bir kabile Züheyr bin Ukayş oğulları. O kabileye diye. Şayet sizler Allah'tan başka İbadet-i ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik eder, namazı kılar, zekatı verir, müşriklerden ayrılır, e, ganimetten beşte bir olarak e, nebinin payını ve safi'yi payını, yani bir e, Müslümanlardan biri olarak nebinin payı var ganimetten, bir de nebi olarak payı var, safi diye buna deniliyor. Bu payı verdiğiniz takdirde e, Allah'ın ve Resulünün emanıyla güvence altındasınız e, diyor bu mektupta. E, bunun gibi daha pek çok e, bu manada rivayetler var. Yani müşrikleri terk etmek esastır. Bu söylediğim rivayet Ebu Davud i̇bn İbn Ahmed Ahmet bin Hanbel'in e, rivayetleri. E, Muaviye bin Hakime Sülemi radıyallahu anh gelen rivayette de yine Allah bir müşriğin tevbesini yani İslam'a girişini müşriklerden ayrıp Müslümanların arasına katılmakça kabul etmez buyuruyor Yani müşrikleri terk etmek, hicret etmek e, imanın Kaçınılmaz bir gereği. Dolayısıyla iman eden, imanın gerekleriyle amel eden, bunun için hicret eden, hicret ettikten sonra Allah yolunda cihad eden, malıyla, canıyla veya diliyle cihad eden, kimse imtihan edilecek. Neyle imtihan edilecek? İşte bunları Allah Azze ve Celle adeta bu ayette sayıyor. Babalarınızla, oğullarınızla, kardeşlerinizle, eşleriniz, aşuretinizle, mallarınızla, durgunluğa uğramasından korktuğunuz ticaretle hoşunuza giden evler, meskenler bunlarla imtihan edileceğini bildiriyor. Eğer bunlar, bu sayılanlar Allah'tan, Resulünden onun yoluna cihad etmekten daha sevimli ise o halde Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. İşte bu Allah'ın emri gelinceye kadar ifadesiyle kastedilen Mücahit olan az önce aktardığımız cihazında dediği gibi, burada kastedilen Mekke'nin fethidir. Mekke fethedilinceye kadar bekleyin. Çünkü Müslümanlar o zaman Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Bunlar bu hicretle mükellef idiler. Yani Mekke'deyken iman edenler bu hicretle mükellef idiler. Fakat onlar babalarını, oğullarını, mallarını, evlerini, yani ayette sayılan şeyleri ağır bastığı için bunlar terk edemediklerinden hicret etmediler. İmanlarını gizleyerek kaldılar. Allah Azze ve Celle bu ayetlerde, az önce geçen ayetlerde belirtildiği gibi eğer küfrü tercih ediyorlarsa diyor, onların orada kalışlarına küfür diyor i̇bn Abbas radıyallahu da gelen tefsirde bunu zaten küfür diye açıkça niteliyor. O zaman işte bu Müslümanlara Allah azze ve celle bu ayette fetih de müjdeliyor. Yani bir azınlık olarak müşriklerin arasında Medine'ye hicret etmişler. Ama yakında bu Mekke fethedilecek. O zaman bakalım bu hicret etmeyenler ne olacak? Onlar bekleye dursun. Allah Azze ve Celle bu ayette bu kimseleri tehdit ediyor. Nitekim Müslümanlar Medine'de kuvvet sahibi olup cihatla yüz yüze geldikleri zaman, müşriklerle karşılaştıkları zaman müşrikler bu imanlarını gizleyen kimseleri, yani aslında küfürde kalan kimseleri zorla savaşa çıkararak bunlardan esir edilenler, işte aynı kafirler gibi muamele görmüştür. Öldürülenleri de yani onlardan öldürülenleri de dünya dünyanın bakımından Müslüman muamelesi görmedi. Görmez yani. Eğer kafirlerin safında savaşacak derecede, Müslümanlara karşı kafirlerin safında savaşacak derecede kafirlerin topraklarında yaşayan bir kimse, işte zorla da olsa, çıkarılsa Müslümanların karşısına bunların mazereti yoktur. Onlar küfür üzere muamele edilir. Allah imanlarına işte ahirette nasıl muamele eder? Onu Allah bilir de dünya hükümleri bakımından onlara aynı kafirler gibi muamele yapılır. Eğer ölürlerse Müslüman mezarlığına gömülmezler. esir edilirlerse aynı kafir bir esire nasıl muamele edilirse öyle muamele edilir. Burada mazeret olmamasını daha önce geçti Nisa suresinde 90 ya 98 99. ayetler. Hatta Müslümanlar bu konuda aralarında tartışmaya girince Münafıklar yüzünden neden birbirinize düşüyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Hicret etselerdi onlar, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Yani melekler de sorguladıkları zaman, azap ettikleri zaman Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya denilecektir. Yani onlar hicret etmemeleri sebebiyle kafir vasfında Müslümanların karşısına e, dikilmek mecburiyetinde kaldılar. Dünyadaki hükümleri bu şekilde oldu. 25. ayet. ''Andolsun Allah birçok yerlerde ve Huneyn gününde size yardım etti. Hani çok sayıda oluşunuz sizi böbürlendirmişti de bunun size hiçbir faydası olmamıştı. Yeryüzü genişliğine rağmen başınıza dar gelmişti. Sonra arkanıza dönüp gerisin geri gitmiştiniz.'' ''Berabin Azib'' anh, ''Huneyn savaşında gerçekten kaçtınız mı?'' diye sorulunca şöyle dedi. ''Hayır, vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dönüp kaçmadı.'' Fakat asabından genç olanlar ile zırhsız olup, yani e, gerekli donanıma, savaş için zırh gibi donanımlara sahip olmayanlar, üzerinde silah bulunmayanlar öne geçmişlerdi savaş esnasında. Bunlar Hevaz'ın kabilesiyle Nasr oğullarının ile karşılaştılar. Okçular üzerlerine yağmur gibi ok atmaya başladılar, hep isabet ettiriyorlardı. Bunu görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geri döndüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz katırının üzerindeydi. Ebu Süfyan bin el-Haris bin Abdülmuttalip de katırının dizginlerinden tutmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katırdan inip dua etti ve Allah Teala'dan zafer diledi. Sonra ben Resulüm, bunda yalan yok. Ben Abdülmuttalip'in oğluyum buyurdu ve asabını tekrar savaş düzenine soktu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani ayette bahsedilen, işte gerisin geri dönüp kaçmıştınız ifadesi. Yani siz sayıca çok oluşunuzla böbürlendiniz. Bunu çünkü mesela Bedir Savaşı gibi sayıca az oldukları savaşlarda galip geldiler. Sayıca çok oldukları zaman da böbürlendiler. Böbürlendikleri sırada işte düşmanın üzerine demek ki gençler ve zırhsız, silahsız kimseler İlerleyince, onlar da o kıyamını atınca, Bunlar gerisin geri dönmüşlerdi Allah Azze ve Celle ayette buna işaret ediyor 26. ayet Sonra Allah Resulüne ve müminlere güven duygusu Ve huzuru indirmiş Huzurunu indirmiş Görmediğiniz ordular da indirmiş Ve kafirleri azaplandırmıştır Kafirlerin cezası işte budur es dedi ki Görünmeyen ordular meleklerdir Kafirlerin azaplandırılması ise Kılıçla olmuştur Abbas bin Abdülmuttalip radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Huneyn Harbi'nde bulundu. Ebu Süfyan bin Haris bin Abdülmuttalip ile ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşine takılarak ondan ayrılmadık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz bir katırın üzerindeydi. Onu kendisine Ferwe bin Nüfase el Cüzami hediye etmişti. Müslümanlarla kafirler karşılaşınca Müslümanlar dönüp gerilediler. Yani bir çekilme oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise katırını kafirlere doğru mahmuzlamaya başladı. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin katırının geminden tutuyor, onu kopmasın diye men ediyordum, tutuyordum. Ebu Süfyan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzengisinden tutuyordu. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, Ey Abbas, ağaç altında biat edenlere ve Bakara suresinin muhataplarına seslen buyurdu. Ben gür sesli biriydim ve sesim çıkabildiğince... Ey ağaç altında biat edenler, ey Bakara suresinin muhatapları diye haykırdım. Vallahi sesimi işittikleri vakit yerlerine dönüşleri ineğin yavrularına dönüşü gibiydi. Ve geldik emrindeyiz diyerek kafirlerle harp ettiler. Ensar çağırmak için ey ensar cemaati, ey ensar cemaati diyorlardı. Sonra davet Haris bin Hazreçoğulları'na indirgendi ve Ey Haris bin Hazreçoğulları, ey Haris bin Hazreçoğulları dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, katırının üzerinde uzanmış bir vaziyette onların çarpışmasına baktı ve işte bu tandırın kızıştığı andır buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birkaç çakıl alarak onları kafirlerin yüzlerine attı ve Kabe'nin Rabbine yemin olsun bozguna uğradılar buyurdu. Az sonra ben bakmaya gittim. Ne göreyim? Harp onun dediği şekilde. Vallahi o kafirlere attığı çakıllardan başka bir şey yapmamıştı. Artık onların kuvvetinin zayıfladığını, İşlerinin gerilediğini gördüm <gülüyor> durdum. Bu şekilde de Allah Teala onları hezimete uğrattı. Bunu Müslim, Abdurrazak, Nesai Sünenü Kübra'da ve Hakim rivayet etmişlerdir. Evet. Ebu Abdurrahman el-Fihri rivayet ediyor. Huneyn Savaşı'na Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte çıkmıştık. Yakıcı bir günde sıcaklar altında yol aldık. Sonrasında ağaçların gölgesinde konakladık. Güneş tepe noktasını aşınca kılıcımı kuşanıp atıma bindim ve çadırında olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın selam ve rahmeti üzerine olsun. Yola çıkma vakti gelmedi mi dedim. Evet geldi dedi ve ey Bilal diye seslendi. Bilal radıyallahu anh sakız ağacının altından fırladı. Gölgesi bir kuşun gölgesini andırıyordu. Gelince... Geldim, emrindeyim, sana feda olayım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona atımı eğerle buyurdu. Bilal radıyallahu anh temiz liflerle doldurulmuş eğri Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın altına koydu. Selamüncü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atına bindikten sonra günün kalan kısmı yine yol alarak geçirdik. Ardından düşmanlarla karşılaştık. Önce her iki tarafın atlıları birbirlerine girdi. Bu şekilde girdiğimiz savaşta Müslümanlar yenilgiye uğradı ve Allah Teala'nın da bildirdiği gibi kaçmaya başladılar. Öyle bir ortamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Allah'ın kulları ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm ey insanlar yanımda toplanın ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm diye seslenmeye başladı. Bu kargaşada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atından düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme benden daha yakın duran birinin bana anlattığına göre bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerden aldığı bir avuç toprağı düşmanların yüzlerine doğru savurdu ve yüzleri çirkin olsun buyurdu. Sonrasında allah Teala düşmanları hezmete uğrattı. Ya bin ata dedi ki o savaşta bulunan düşmanların oğulları babalarından şöyle naklettiler. Yüzümüze doğru savrulan bu bir avuç toprak yüzünden içimizden gözü ve ağzı toprakta olmayan kimse kalmadı. Ayrıca gökten bir tıkırtı işittik. Sanki demirden bir kabın içine gökten demir parçaları atılıyordu. Bunu Hasenli Gayrihi bir isnatla İbn-i İbne İbn-i Ahmet bin Amber ve Delayl-i Nübüve'de beha rivayet etmişlerdir. Bu konuyla ilgili daha başka rivayetler Enfal suresinde geçmişti attığın zaman. Sen atmadın, lakin Allah attı. Ayetinde bahsedilen durum bu. Ee, Ubade bin Es-Samit radıyallahu anh'ten gelen rivayette de Huneyn Savaşı'nda Allah Resulü aleyhisselatü vesselam devenin birinden bir kıl aldı ve şöyle buyurdu. Ey insanlar, Allah Teala'nın size ganimet olarak ihsan ettiğinden humus dışında, beşte bir dışında bana şu kıl kadarı bile helal değildir. Bu humus da yine size dönecektir. Onun için aldığınız iğne iplik dahi olsa, ganimet mallarına Koyun ve sakın izinsiz bir şey almayın. Zira kişinin izinsiz ganimet malından bir şey alması kıyamet günde kendisi için bir utanç olacaktır. Allah yolunda cihad etmekten geri durmayın. Zira cihad cennet kapılarından bir kapıdır ve allah Teala onunla kişinin derdini, tasasını giderir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ganimet malından hoşlanmaz ve şöyle buyururdu. Durumu iyi olan müminler aldıklarından durumu zayıf olan müminlere versinler. Bunu Hakim İbn İbna Ziyār Maktis el Muhtarede Ahmet bin Nameli bin Mace sahip isnatla rivayet etmişlerdir. 27. ayet. Sonra Allah bunun ardından dilediğinin tevbesini kabul eder. Şüphez Allah gafurdur, rahimdir. Yani çok bağışlayan ve pek merhametli olandır. 28. ayet. Eyyimani denler. Müşrikler ancak bir pisliktir. Onun için bu yıllarından sonra artık Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer ihtiyaç içinde kalmaktan korkarsanız, Allah dilerse sizi kendi fazlından lütfundan zengin kılar. Şüphesiz Allah alimdir, hakimdir. Yani e, siz o müşrikleri koymayın bu toprakları, Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. İşte onların getireceği ticaret gibi e, gelirler e, konusunda ihtiyaç içinde kalmaktan korkmayın. Yani böyle bir endişeleniz varsa Allah sizi kendi lütfuyla zengin kılar. Hangi takdirde? Allah'ın emirlerine itaat ettiğiniz takdirde. Katade diyor ki müşriklerin necis olmaları cünüp olmaları sebebiyledir. Söz konusu yıldan kasıt Haccın Ebu Bekir radiyallahu anh'ın imamlığında yapıldığı ve Ali radıyallahu anh'ın malum ilanı yaptığı yıldır. Tebe suresinin başında bu rivayeti aktarmıştık. Ali Radıyallahu ve Ebu Bekir Radıyallahu birlikte Allah Resulü'nün o nota ultimatomunu ilan etmişlerdi. Bundan sonra Kabe'ye hiçbir müşrik giremeyecektir diye. Ee, bu da hicretin 9. yılıdır. Bir yıl sonrasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccını yapmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra bu haccın ne öncesi ne de sonrasında bir daha hacc etmemiştir. Yani bir defa hacc yapmıştır. Allah Teala müşriklerin mescidi harama girişlerini yasaklayınca bu durum maddi ve ticari açıdan Müslümanlarda sıkıntıya sebep oldu. Ancak Allah Teala bu yönde Müslümanlara lütuflarda bulunacağını bildirmiş ve haraç ile cizye uygulamalarıyla bu yardımını göstermiştir. Bu şekilde Müslümanlar ay ay yıl yıl haraç ile cizye'den dolayı paylarını almaya başlamışlardır. O yıldan sonra da zimmi olanlar ile, yani Müslümanların boyunduru altında yaşayan, vergi vererek yaşayan Yahudi ve Hristiyanlar ile Müslümanların köleleri dışında müşriklerden hiç kimse mescid Haram'a girme hakkına sahip olmamıştır. Demek ki bu ayetten istisna edilenler kimler? Müslümanlara vergi vererek yaşayan zimmiler, Yahudi ve Hristiyanlar bunlar girebiliyor. Bir de Müslümanların köleleri olan. Bunların dışındaki müşrikler Mescid-ül Haram'a girememişlerdir. İbn Abbas radıyallahu diyor ki Allah müşrikleri mescidül haramdan yasaklayınca şeytan müminlerin kalplerine hüzün attı ve müşriklerin gelişi yasaklandı ve kervanlar kesildi. Nereden yiyeceğiz dediler. Bunun üzerine Allah Teala eğer ihtiyaç içinde kalmaktan korkarsanız Allah dilerse sizi kendi fazlından zengin kılar buyurdu. Onlara kitap ehliyle savaşmalarını emretti ve lütfuyla onları zengin kıldı. Yani e, kitap ehliyle de savaşmayı emretti ki onlardan alınan ganimetlerle e, veya onların esir edilmesi, zimmete bağlanması suretiyle, vergiye bağlanması, e, bunun gibi şeylerle Allah onları zengin kıldı. Cabir bin Abdillah radiyallahu köle ve zimmet ahalisinden olanlar bu ayetin kapsamı dışındadır. Yani Katade'nin söylediği şeyi e, destekliyor bu rivayette Cabir bin Abdillah radiyallahu bu sözü. Köle olan müşrikler, yani Müslümanların kölesi olanlar, mesud Haram'a girebilir. Yine zimmet ehlinden olanlar, yani Müslümanlara vergi vermeye kabul eden, Müslümanların topraklarında yaşayan Yahudi ve Hristiyanlar. Ömer radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, ''İnşallah yaşarsam Yahudi ve Hristiyanları Arap Yarımadası'ndan çıkaracağım, ta ki orada Müslümandan başkasını bırakmam.'' Bunu Müslüm ve İbn-i rivayet etmişlerdir. Daha başka rivayetler de var bu konuda. Arap Yarmadası'nda iki dinin bulunması helal olmaz diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ömer radıyallahu anh bu yüzden kendi döneminde Hayber Yahudilerini sürgün ediyor, çıkarıyor Arap topraklarından. Bu kıyamet gününe kadar geçerli bir hükümdür. Yani zimme takdi olmaksızın, Müslümanlara vergi vermek gibi, onların boyunduru altında olmaksızın veya Müslümanların kölesi olmaksızın ee, mesela şu an Suud, Suudi Arabistan, Arap Yarımadası'nda müşrikler maalesef bandırılıyor. Hindistanlı işçiler var, Tayvanlı, oralı buralı kimseler var. Ee, bunların e, bu sayılan şartlar söz konusu olmaksızın böyle serbestçe girip ticaret yapmaları, çalışmaları e, bu şekilde serbest girişleri caiz değildir. 29. Ayet Kendilerine kitap verilmiş olanlardan Yahudi ve Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram tanımayan ve hak dinini din olarak kabul etmeyenlerle, yani İslam'a girmeyenlerle, küçük düşürülüp cizeyi kendi elleriyle verinceye kadar savaş Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın hac emirliği yaptığı ve müşrikler hakkında malum ilanın yapıldığı yıl, Tevbe 28. ayeti, Nazil olduğunda müşrikler ticaret yapar, Müslümanlar da bu ticaretten faydalanırlar, ihtiyaçlarını karşılarlardı. Allah Teala müşriklerin Mescid-ül Haram'a yaklaşmalarını yasaklayınca müşriklerle olan ticari ilişkilerinden dolayı bu durum Müslümanlarda bir sıkıntı meydana getirdi. Allah Teala Tevbe 29. ayetiyle de cizye'yi Müslümanlara yani bu ayette helal kıldı. Daha önce böyle bir şey alınmıyordu. Yani cizye yoktu önceden. Allah Teala cizyeyi helal kılınca Müslümanlar yasakla birlikte müşriklerle kesilen ticaretin daha iyi bir şeyle telafi edildiğini anladılar. Bunu i̇bn Hatim sahip-i sınatla ediyor. i̇bn Abbas radiyallahu anh'a ehlinin kadınlarından bize helal olan vardır, helal olmayan vardır.'' Sonra bu ayeti okudu ve şöyle dedi ''Ehli kitaptan bize cizye verenlerin kadınları bize helaldir.'' Cizye vermeyenlerin kadınları ise bize helal değildir. Evet, bu İbn-i Hatim bunu sahip-i isnatla rivayet ediyor. Bu durumu açıkla kavuşturan bir rivayet. Bugün mesela ayetlerde geçen bazı ibareleri, işte onların kadınları iffetli olmaları halinde size helal kılmıştır diye, sanki Yahudi ve Hristiyan kadınlarıyla evlenmek, alel ıtlak mübahmış gibi bir anlayış var. Mesela adam Avrupa'da yaşıyor, bir Hristiyanla evleniyor. Yani hiç hiç caiz değildir. Bu kafirleri veli edinmektir zaten. Yani orada yaşayıp o kadına da veli edinmektir. Nasıl veli edinmek? Allah Azze ve Celle Maide suresinde de bunu yasaklıyoruz. Yahudi ve Hristiyanları veli edinmeyin diye. Yani el kitaba özel olarak da vela yasağı var. Şimdi Yahudi ve Hristiyan kadınla bir kimse evlendiği zaman eğer Müslümanların topraklarındaysa bu Yahudi veya Hristiyan kişi Müslümanlara vergi vererek zillet içerisinde yaşıyorsa erkek bu kadın üzerinde vela sahibidir. Yani onunla evlenmiş olmaz halinde onu veli edinmiş olmaz. Çünkü onu söz sahibi kılmaz. O Müslümanların yanına zillet içerisinde vergi vererek yaşayanlar konumdadır, zimmiler konumdadır. İşte bu zimmilerle evlenebilir Müslüman devletinde. Çocuğu olsa, bu kadından, bu çocuğu hangi dine göre yetiştirecek? Tabii ki İslam'a göre yetiştirecek. Erkeğin sözü geçecek. Ama böyle bir durum yoksa, mesela günümüzde olduğu gibi, yani bu zimmet, ahdi falan bugün iptal edilmiş durumda. İşte kafir geliyor Türkiye'de mesela, Hristiyan, Yahudi. Müslümanlarla neredeyse aynı haklara sahip bir şekilde yaşıyor. İşte Müslüman da kafirlerin ülkesinde aynı şekilde böyle yaşıyor. Dolayısıyla bir Müslüman Yahudi veya Hristiyan bir kadınla evlenirse ve bundan çocuğu olduğunu düşünelim. Yani çocuğu olmadan da sıkıntı da, böyle evet. ki çocuğu olduğunu düşünelim. Çocuğu olduğu takdirde bu kadın kendi dinine göre yetiştirmeye kalktığında erkeğin buna yaptırımı nedir? Mesela Türkiye güya Müslüman bir ülke. Öyle iddia ediliyor. Türkiye'nin yasalarına göre böyle bir hakkı yoktur. Yani sen bu çocuğu kendi dine göre yönlendiremezsin diyemiyor. Ki zaten ayetler, e bunlar bir araya getirildiği zaman işte vela e, yetkisi vermeme e, bu ayetle e, çatışır böyle bir davranış. İkincisi, iffetli olmaları takdirinde diyor Allah Azze ve Celle ayetinde. Yani açık saçık, yani Hristiyan kendi dinine göre şu an onlar mesela tesettürü terk etmişler. Dinlerinin gereği onlara da tesettür var da. Onlar sadece rahibelere. Mesela Yahudiler, Yahudilerin kadınları, dindar olan kadınları hiçbir tarafı açık kalmamak şekilde örtünüyorlar. Yaşayanlar var da umumen ne Yahudiler ne Hristiyanlar onlar tesettürü terk etmişler. Şimdi sen Müslüman bir kadını bile. Eğer tesettüre riad etmiyorsa, sen bununla evlenemiyorsan, nasıl olur da kitap ehli kadının işte açık saçık birisiyle nasıl evlenebilirsin? Yani bu mümkün değildir. Çünkü sen mesela hanımım diye koluna takacaksın, o açılıp saçılacak, deyus olacaksın. Yani başkalarının göz dinası etmesine Müslüman bir ortamda sebebiyet vereceksin. Böyle şey olmaz. Yani... Yahudi veya Hristiyan bir kadınla evlenmenin şart demek ki i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın söylediği gibi helal olanlar, helal olmayan var. Eğer Müslümanlara cize veriyorsa, yani Müslümanların boyunduru altındaysa e, böyledir. Nisa suresindeki 34. ayette de Er-ricalu kavamune ale-nisa buyrulur. Yani erkekler kadınlar üzerine hakimdirler, söz sahibidirler, yöneticidirler. E, yani Müslüman bir kadında bile Müslüman bir kadınla evlendiği takdirde bile söz sahibi olan erkektir. Allah Azze ve Celle bu yetkiyi erkeğe vermiştir. Kadınlara da kocalarına itaat etmeyi emretmiş, bununla Allah'a ibadet etmelerini emretmiştir. Yani bir kadın işte beş vakit abdestin namazını kıldığı zaman, üzerine düşen farzları yerine getirip kocasına itaati yerine getirdiği zaman, erkeklerin bunun dışında üzerlerine vacip olan şeylerden muaf oluyor ve Cennete hak ediyor. Bunlardan dolayı sevap vaat etmiştir. Müslüman kadında bile yetki sahibi erkektir. Günümüzde işte böyle bir eşit paylaşım, her konuda eşitliği, kadın erkek eşitliği yani mevcut yasalardan bahsediyoruz. Böyle şeyler uygulanmakta. Bu da Allah'ın ayetine terstir. Kaldı ki kafir bir kadın, ehli kitap bir kadın nasıl böyle bir konuma getirilir? Yani da idare edersin. Böyle bir durumda evlenecek kişinin alabildiğine dikkat etmesi lazım. Evlenmeden önce gerekirse bekar kalsın. Ama fasık bir kadına evlenmesin. Çünkü mevcut yasalarda senin sözün geçmez. O çocuğu mesela kendi akidesine göre Sufi ile evlendin diyelim. Kendi akidesine göre yetiştirmek istedi. Söz hakkın yok. Ee, veya veya veya yani diğer mezheplerden olsun, diğer fırkalardan olsun. Bu sebeple ee, Müslüman evlenirken mevcut yasalarda o kadın üzerinde kanuni olarak hiçbir yaptırımının olmadığını, er-ricâlu kavvâmûne Nisa ayetinin ancak örfi çerçevede ne kadar geçerliyse o kadar geçerli olacağını bilsin, bu sebeple evlilik meselesini ciddiye alsın. Eğer böyle imkanlar yoksa bekar kalması evlenmesinden daha hayırlıdır. Yani o kadın fıskına, fücuruna, isyanla devam edecekse ve yarın çocuğun olduğunda kendi meşrebince yetiştirecekse ki e, çocuğun ilk yetişme anlarında e, kadının büyük rolü vardır. Yani ilk mayalanmasının, karakterinin gelişmesinin, ilk tohumların, e, eğitim tohumlarının atılmasında en büyük etken kadındır. Erkek kendi işiyle meşgulken, ev dışındayken kadın sürekli bunun bakımıyla ilgenecektir. Bu sebeple neslin, gelecek neslin sahih akide sahih bir din üzere olmasında bunun büyük etkisi var. Biz mevcut şartlarda Müslüman bir kadınla evliliği bile böylesine inceleyip sık dokurken bir Müslüman nasıl razı olur olur da bu şartlarda kafir, Yahudi, Hristiyan bir kadınla evlenebilir? Dini bambaşka olan bir kadınla evlenebilir. Bu zamanımızın tuhaf yani heva, hevaya uyma belirselerindendir. Yani demek ki Yahudi ve Hristiyanlarla evlilik böyle alevlak, başı boş bırakılmış bir şey değil. İffet şartı. Yahudi ve bile iffet şartını koşuyor Allah Azze ve Celle. İffetli oldukları takdirde. Ömer bin Hattab radıyallahu anh diyor ki, Ömer bin Hattab radıyallahu anh mecusilerden cizi alma konusunda Müslümanlarla istişare edince, Abdurrahman bin Af radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Ehli kitaptan olanlara uyguladığınız şeyleri onlara da uygulayın buyurduğunu işittim dedi. Bu hadisi İmam Malik, İmam Şafii, Ebu Beyt el-Envalde, İbn-i Şeybe ve bu imamlar sahih bir isnatla rivayet etmişlerdir. Yani bu ayetin bağlamında ile almışlardır mecusileri. Onlara aynı ehli kitap gibi muamele etmek. Yani kitapsız kafirler gibi değil de kitap ehli kimseler gibi muamele edilmesini emretmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. 30. ayet, Yahudiler, Uzeyr, Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih, Allah'ın oğludur dediler. Bu onların bundan önceki kafirlerin sözlerine benzeterek söyledikleri ağızlarında dolaşan sözleridir. Allah onları kahretsin, nasıl da çevriliyorlar. İbn Abbas radıyallahu Selam bin Mişken, Numan bin Effa Ebu Enes, Şeys bin Kays ve Malik bin Es Sayf, Resulullah sallallahu aleyhi ve yanına geldiler. Bunlar Yahudilerin, alimleri. Sen bizim kıblemizi bırakmışken ve Uzeyr'in Allah'ın oğlu olduğunu kabul etmezken sana nasıl tabi olalım dediler. Bunun üzerine bu ayet indi. Bunu İbni Şam siretinde, Taberi ve İbni Nebiatim'de tefsirlerinde Asen bir Sinat'la rivayet ediyorlar. İbn Abbas radyalanmadan yuzâhiûne kelimesi benzeterek demektir mudahhat bu şey hadislerinde de geliyor bu suret yasaklayan hadislerde de geliyor bu kelime mudahhat ifadesi yani Allah'ın yarattığına benzeterek yani kişi suret yaptığı zaman Allah'a yaratma sıfatına benzemiş oluyor suretlerin yasaklığında böyle bir illette söz konusu. Burada da bunlar sözlerini kendilerinden önceki kafirlere benzettiler. Yani Yahudi ve Hristiyanlar işte Uzeyr Allah'ın öldür, Mesih Allah'ın öldür derken önceki kafirlerin sözlerine benzeterek ağızlarında bu sözleri doladılar diyor. Demek ki Yahudilerin böyle demeleri üzerine nazil olmuş bu ayet. Evet. 31 TB 31. ayeti önemli hükümler içeren ayetlerden birisi daha. Onlar Allah'ın dışında bir de alimlerini ve abidlerini Rabler edindiler. Ve Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar tek olan bir ilaha ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. Ondan başka hak ilah yoktur. O bunların şirk koştukları şeylerden yücedir. Fudayl bin İyaz Rahimullah şöyle demiştir. Ayette geçen el-akhbar kelimesiyle alimler kastedilmektedir. El-ruhban kelimesiyle de kastedilen abidlerdir abidlerdir. Yani kendilerine ibadete veren, rahipliğe çekilen e, ruhbanlardır. E, Adi bin Hatim radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Nebi aleyhissalatu vesselama gitti, boynumda altından bir haç vardı. Buyurdu ki, ey Adi, şu putu boynundan çıkar at. Ben de çıkarıp attım ve ona gittiğimde Tevbe suresini okuyordu. Şu ayeti de bitirene kadar okudu. Alimlerini ve abidlerini Allah'ın dışında Rabler edindiler. Bunun üzerine ben ''Biz onlara ibadet etmiyorduk.'' dedim. Buyurdu ki, ''Adi-i binatim çünkü öncesinde Müslüman olmuş. Ee, ''Ve biz onlara ibadet etmiyorduk.'' diyor. Yani alimlere, rahiplere ibadet etmiyorduk. Acaba Allah Azze ve Celle niye buyurdu manasında? Allah Resulü şöyle buyurdu. ''Allah'ın helal kıldığını haram kıldıklarında siz de haram sayıyor. Ve Allah'ın haram kıldığını helal saydıklarında helal sayıyor değil miydiniz?'' Ben evet dedim. İşte bu onların ibadetleridir buyurdu. Bunu Taberi İbni Biatim, Tirmizi, Taberani, Beyhaki, Zeyal-i El-Muhtare'de, e, Estağfurullah El-Munteka'da, El-Yazma, El-Munteka cüzünde sahip isnatla rivayet etmişlerdir. Yani burada Allah Azze ve Celle bir şeyi Helal kılmış veya haram kılmış. Bu konuda bilgileri var. Yani Allah'ın o şeyi helal kıldığını biliyorlar. Haram veya haram kıldığını biliyorlar. Fakat alimleri veya rahipleri. Allah Azze ve Celle burada üç tane unsur zikrediyor. Alim, rahip ve peygamber. Yani bunları Allah'ın dışında Rabler edilmekten bahsediyor. Bu üçünün de Rab edinilme şekli başka başka. Mesela İsa Aleyhisselam Rab edinmeleri... İşte rububiyet sıfatları vermeleri tam anlamıyla. Yani bilinen manada Allah Azze ve Celle'nin kendi olduğunu söylemeleri veya oğlu olduğunu söylemeleri, üçün biridir demeleri. E, açıkça İsa Aleyhisselam'a Rab edinmeleri budur. E, yoksa İsa Aleyhisselam'ın helal kıldığını helal saymaları değil. Çünkü peygamberler Allah adına beyanda bulunur. E, peygamberlerin helal kıldığı, haram kıldığı aynı Allah'ın haram kıldığı gibidir. Onun, e, yani peygamberin Allah'a ortak koşulması başka bir vadide yani onu biredir işte Rab Rablik vasflarıyla nitelemeleri Allah'ın oğlu olduğunu söylemeleri şeklinde alimlere ve rahiplere diyor yani bunlar da Rab edindiler Allah Resulü Aleyhisselatü da onların ibadetinin bu sayılan şekilde olduğunu söylüyor yani hükümler meselesinde helal kılanlar kimler haram kılanlar kimler bakın bu iki sınıftan e, muhtemelen, yani e, vaka olarak, tecrübe olarak bilinen şu ki, rahipler kısmı haram kılanlardır. Yani züh ehli olanlar. Onlar bazı şeyleri haram kılarlar. Alimler de helal kılanlardır. Yani Allah'ın haramlarını delen, Allah'ın yasaklarını delen helal kılanlardır. İnsanlar da bunlara tabi olmalarıyla, yani Allah'ın hükmünü bilmelerine rağmen, bunlara tabi oluyorlar. İşte bu asrımızda da halen yaşanına gelen vaka olarak şahit olunan bir durum. Mesela herkes biliyor ki Allah faizi haram kılmıştır. Alim denilen, ilimle uğraşan bazı kimseler, işte Diyanet Fetva Kurulu ondan öncesinde bazı ilahiyatçılar ne yapıyorlar? İşte ev diyor zaruret diyor mesela. Ev için kredi çekebilirsiniz diyor. Buna cevaz veriyorlar. Veya işte enflasyon var şimdi. Eskiden enflasyon yoktu. Şimdi enflasyon var falan filan. Sanki Allah Azze ve Celle kaybı bilmezmiş gibi. Haşa bunu unutmuş da enflasyon faktörünü Allah Azze ve Celle dikkate almamış faizi haram kılarken. Böyle bir şey varmış gibi. Enflasyonu aşmamak şartıyla faiz alıp verebilirsiniz gibi bir sürü fetvalara şahit oldunuz. Bunun gibi şeyler. İnsanlar Allah'ın faizi haram kılmış olduğunu Bilmelerine rağmen işte Diyanet fetva verdi ya deyip e, bunu yani bir nevi hile gibi yol edindiler. Helal saydılar. Haram kılanlar işte züht adına tasavvuf tekkelerinde işte hayvani gıdalar, yumurta yemeyin, balık yemeyin, hayvani gıdalardan uzak durun, bitkisel gıdalarla orucunuzu açın vesaire. Böyle haram kılmalarla işte mesela şeyi biliyorsunuz Urfa'daki Balklı Gölü Buranın balıklarını yemeyi haram kılıyorlar Allah'tan ve Resulü'nden bir delil olmamasına rağmen çeşitli kıssalarla. Yani bunun örnekleri çok. İnsanların bazı şeyleri helal kılmaları, bazı şeyleri haram kılmaları Allah'ın hükmünü bilmelerine rağmen olduğu takdirde onlara Rab edinmek oluyor. Allah Resulü Aleyhis Atılsam işte bu onların ibadetleridir diyor. Huzeyfetül Yemani radıyallahu anh de, Anha şöyle soruldu kendisine. Yahudi ve Hristiyanlar Allah'a bırakıp da alimlerini ve abitlerini Rabler edindiler buyuruluyor. Bunlar alimlere ve abitlere ibadet mi ediyorlardı? Yani secde mi ediyorlardı manasında? Huzeyfe radıyallahu anh şu cevabı vermiştir. Hayır, onlar bunlara oruç tutup namaz kılarak ibadet etmiyorlardı. Fakat onlara, kendilerine bir şeyi helal yapınca, onlar onu helal görüyorlar. Bir şeyi haram yapınca da onu haram sayıyorlardı. İşte onların Rab edilmeleri budur. Abdülrezzak tefsirinde, Taberi İbni Biatim tefsirlerinde, Beyhaki, Şuab-ı ve Sünende sahip isnatla rivayet ediyorlar bunu. Abdullah bin Abbas radiyalanmadan, alimler ve abidler Yahudi ve Hristiyanlara kendilerine secde etmelerini emretmemişlerdir. Fakat onlar, Allah'ın emirlerine aykırı emirler vermişler. Onlar da bu emirlere itaat etmişlerdir. Bu sebeple Allah alimleri ve abidleri Rabler diye isimlendirmiştir. Bunu da Taberi, Tefsir-i Nasemir rivayet ediyor. Rebi bin Enes diyor ki, Ben Ebul Aliye'ye, Yahudiler ve Hristiyanlar, Alimlerini ve abidlerini Rabler edin verayetinin manasını sordum ve dedim ki, İsrailoğullarında bu Rab edinme olayı nasıldı? O dedi ki, onlar, alimler bize neyi emrettiyse ona uyarız. Neyi de yasakladılarsa sözlerini dinleriz dediler. Halbuki bunların emrettikleri ve yasakladıkları şeylerin hükmü Allah'ın kitabından mevcuttu. İnsanlar din adamlarının terkinlerini nasihat kabul edip aldılar ve Allah'ın kitabını arkalarına attılar. Böylece Allah'ı bırakıp din adamlarını Rabler edinmiş oldular. Taberi, bunu bir Risnat'ta rivayet ediyor bu ümmetin vakası da aynı şekildedir. Allah Azze ve Celle Yahudi ve Hristiyanlara benzememe konusunda defaatli ayetlerinde uyarmasına rağmen, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda birçok hadisleri olmasına rağmen onların yolunu takip etmeme konusunda bu ümmet aynen bu konularda uymuşlardır. Yani dindar olanları maalesef Kur'an ve sünnetle irtibatları yok. Yani başvuracakları Alimlere başvurdukları meselelerin aslında pek çoğunda Kur'an'da ve sünnette açık hükümler var. Ama Kur'an'la ve sünnetle irtibat olmaz için gidiyor hocaya soruyor, alimlere soruyor şu mesele nasıl? Çünkü kitap ve sünnetle teşriki mesaisi yok, haşir neşir olmuşluğu yok, bununla muhataplığı yok. Her meselesini işte alimlere soralım, hocalara soralım. Böyle bir yol Yahudilerin ve Hristiyanların sapıtmasına sebep olan bir yol. Yani Müslüman, Kur'an ve sünnetle irtibatlı olacak, alimlere de müracaat ettiğinde, böyle bir ihtiyacı hasıl olduğunda da, kitap ve sünnette işte içinden çıkamazsa veya bir meseleyi açık bir şekilde bulamazsa, alimlere ihtiyaç duyar veya sahihini, zayıfını bilemez. Alimlere e, muhtaç olur, onlara sorar. Onlara sorduğu zaman da sorduğu şeyin delilini arar. Yani, Ey hoca efendi ben sana bu meseleyi sordum. Sen de bu cevabı verdin ama ben şunu bileyim. Senden aldığım bu cevap Allah'ın ve Rasulünün hükmü müdür? Yoksa senin istinbad ettiğin bir şey midir? Yani bunu bilmelidir. Neye uyduğunu bilmelidir. i̇bn Abbas radıyallahu şöyle diyor. Subhanallah. Sözüyle Allah kendisini kötülüklerden tenzih etmiştir. Yani bu ayette nasıl geçiyor? illa huve subhanahu ama yushrikun yani Allah azze ve celle bu kötülüklerden ortak koşulmaktan ve bütün kötülüklerden kendisini tenzih etmiştir. Yani subhanallah sözü Allah noksanlardan, kötülüklerden nezihdir manasındadır diyor İbn Abbas'a rivayet Bunu da İbn Ebi Biyatim rivayet etmiştir. Hasan el Basri Rahimullah dedi ki: "Subhanallah insanların kendilerine kullanamayacakları bir isimdir." Yani subhan İnsanlara verilemeyen isimlerden birisi. Rahman isminde olduğu gibi. Ee, bunu da İbn-i rivayet ediyor. Muad bin Cebel radıyallahu anh de dedi ki, şu üç şeyden sakının. Alimin sürçmesi, münafığın Kur'an ile, yani Kur'an'ı alet ederek mücadelesi, tartışması ve boyunlarınızı koparan dünya, alimin sürçmesine gelince, hidayet üzere olsa bile, onu dininizde taklit etmeyin. Yani doğru bir yol üzerine dahi olsa alimi dininizde taklit etmeyin. Lakin ondan ümidinizi de kesmeyin. Münafığın da Kur'an ile mücadelesine gelince şüphesiz Kur'an yolu aydınlatan bir fener gibidir. Bildiğinizi alın, bilmediğinizi alimine havale edin. Boynlarınızı koparan dünyaya gelince Allah kimin kalbini zengin kılmışsa işte gerçek zengin odur. Bunu sahip bir istinadla lalkai, itkad-ı ehl-i sünnede, taberani, el-evsat, mucemil-evsat'ta, da, dar-i kutni, ilerde, İbn-i el-Hikam'da, Ebu Naim, Hilye'de ve i̇bn Asakir tarihinde rivayet etmişlerdir. İbn-i Abbas radıyallarına şöyle demiştir. Hataları olan alime tabi olana yazıklar olsun. Oradakiler bu nasıl olur deyince o şöyle cevap verdi. Bir alim kendi görüşüne göre bir şey söyler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen ilim ona ulaşınca hatalı olan görüşünden döner. Fakat kişi hala bu alimin hatalı görüşünü taklit etmeye devam eder. İşte böyle kimselere yazıklar olsun. Bunu İbn Abdilber Cami Beyaneli ilimde İbn azm elhikamda İbn Kayyım İlamul Muhakkînde zikretmiştir. Elbani El, el Hadisü Huccetun bi Nefsi adlı risalesinde sayı olduğunu belirtir. İbn Ömer anh, insanlara temettu haccını emrederdi. Bazı insanlar Ömer radıyallahu hanın uygulamasını öne sürerek itirazı çoğaltınca İbn Ömer anh, onlara şöyle dedi. Allah'ın kitabına uymaya daha layık yoksa Ömer mi? Bunu da Beyhaki, İbn Abdilber El ve Et Temhitte ve İbn Hazm El sahip sahih isnatla rivayet ediyorlar. Salim bin Abdullah bin Ömer diyor ki radıyallahu anh Mescitte İbn-i Ömer radyalanmayla otururken Şamlılardan bir adam geldi ve ona hac zamanına kadar Umre'den faydalanmayı sordu. i̇bn Ömer radyalanma dedi ki bu güzel bir şeydir. Adam dedi ki ancak baban bunu yasaklıyordu. Adama şöyle dedi yazıklar olsun sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmışken baban bunu yasaklasa sen kimin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine mi babamın yasağına mı uyarsın? Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine uyarım. i̇bn Ömer radiyalarının adama o zaman haydi kalk git dedi. Bunu Taha ve şeyh Ebu Yala Müsned'in de Ahmet bin Ambel ve Tirmizi sahip-i rivayet ediyorlar. Yani bu durum, e, bu rivayetler gösteriyor ki bir tane daha zikredeceğiz. Sahabe işte bu TB 31. ayetinde yasaklanan durumdan uzak edilir. Yani bu kişiler Ömer bin Hattab, Ebu Bekir radiyalan gibi... Bu ümmetin en hayırlıları dahi olsa onlar taklit etmiyorlardı. Yani kitabı ve sünnete muhalif gördükleri yerlerde bu kimselerin görüşlerini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine tabi oluyorlardı. Halbuki onlar da şunu diyebilirlerdi. Bunlar çocuk. Yani İbn Ömer çocuk. İbn Abbas R.A. çocuk. Yani sahabenin çocuklar, gençler bunlar. Ebu Bekir ve Ömer R.A. ise yaşlılar. Yani ümmetin en hayırlıları. Şunu diyebilirlerdi. Yani onlar da biliyor Allah'ı Allah Resulü'nün yasağını, emrini, sünnetini. Yani ben, onlar benden daha iyi bilir. Hani şimdilerde diyorlar ya, işte siz Ebu Hanife'nin görüşünü terk ediyorsun. ki Ebu Hanife, Allah Resulü'nün zamanına sizden daha yakın diyorlar ya, bu koruntunda batıl olduğunu gösteriyor sahabenin bu tavırları. Yani Ebu Bekir ve Ömer radıyalanmadan daha yakın kimse var mı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a? Üstelik benden sonra bu ikisine uyun diye de e, müstakil olarak Ebu Bekir ve Ömer radıyalanmadan hakkında yönlendirmeler var Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kulef i Raşidinin ilkleri. Böyle olmasına rağmen eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın açık, sahih, bilinen bir hadisine açıkça bir muhalefet, aykırılık görülüyorsa e, burada yani hiç kimsenin sözü, görüşü Allah Resulüne tercih edilemez. i̇bn Abbas radıyallahu anh, parmakların diyeti hakkında parmakların diyeti onar onardır dedi. Yani her bir parmak için on deve diyet yaralamalarda. Mervan bin el-Hakem ona birini göndererek, yani dönemin halifesi. Parmaklar hakkında onar onar diyete mi fetva veriyoruz. Halbuki sana Ömer radıyallahu anın parmakların diyeti hakkında senin sözünün aksine fetlas ulaşmıştır dedi. Yani bu olayı da farklı bir yerde e, aktarmıştık. Kıyas Risalesi'nde, Altın Kaderler Şerih'inde. Ömer radıyallahu kendisine bu e, parmakların diyetinin onar onar oluna dair rivayet ulaşmadan önce e, bir elde 50 deve diyet. Yani böyle mücmel gelmişti. Ömer radıyallahu bildiği rivayet böyleydi. Bir elden dolayı eli yaralamaktan dolayı 50 deve. Bunu 5 parmağa böldü. İşte şuna 9, şu işte hepsinin vazifesi birbirinden farklı diye şuna 15, şuna 10, şuna 10, şuna 10, şuna 6 diyerek her parmağın vazifesine göre parmaklara ayrı ayrı develer tayin etmişti ve şu hadis ulaşıncaya kadar Ömer Radyalan hep bununla fetva verdi. Yani hilafeti döneminde bunun amel edildi. Ondan sonra da insanlar bununla amel ettiler. Ta ki Amr bin Hazm'ın Yemen'deki, Amr bin Hazm'ın elinde olan mektup, Allah Resulü onlara bir mektupla göndermişti gelen heyetlerden birisini. Amr bin Hazm'ın mektubunda, Allah Resulü onlara yazdığı mektupta, bir elden dolayı elli deve, her parmak için onar deve diye buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis şimdi, Ortaya çıkınca, bu mektup ortaya çıkınca insanlar bu sünnete döndüler. Şimdi böyle bir durum var. i̇bn Abbas radıyallahu radyalanmak bu sünneti bildiğinde her parmaktan dolayı on deve. Ömer radyalan taksim ettiği gibi değil bu mesele. Her parmaktan dolayı on deve. Yani şunlar şu bir mi? Yani insanlar böyle kıyasla gelerek işte şu parmakla şu parmak bir mi diyorlardı mesela. Fakat sünnet böyle, her birinden on. İşte i̇bn Abbas radyalanma da bu yüzden onar devedir diyor. Her parmağ 10 deve. Mervan bin el-Hakem de dönemin halifesi olarak diyor ki sen nasıl böyle fetva veriyorsun? Mervan Emevilerin halifesi. Onlardan sonra biliyorsunuz Abbasiler e, helafete geçiyor. E, dolayısıyla e, Abbasoğullarının e, Abbasoğullarıyla Emeviler yani Muaviye radyalan taraftarları arasında da bir şey var, uçurum var. Yani farklı kanaatler var. Sen nasıl böyle fetva veriyorsun? Yani müminlerin halifesi, müminlerin emiri Ömer radıyallahu anh böyle fetva vermiş. Sen buna aykırı fetva veriyorsun diyor. Bunun üzerine İbn Abbas radıyallahu anh şöyle dedi. Allah Ömer'e rahmet etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü Ömer radıyallahu anh'ın sözünden uyulmaya daha layıktır. Evet, bunu Beyhaki, sahip-i rivayet etmiştir. El-Elbani, i̇rval Galil'de Galil de bunun sayı olduğunu belirtiyor. 32. ayet Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Es-Süddi dedi ki Allah'ın nurunu sözleriyle söndürmek isterler. Müşrikler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır, dinini üstün kılacaktır. Bir sonraki ayet, Allah izin verirse sonraki derste bunun tefsirine geçeriz. Bugünlük burada bırakalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşedü enle ilahe ve estağfurüke ve tuğbideykim.